ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد احترام أسماء الله تعالى Allah Teala'nın isimlerine ihtiram etme, saygı duyma. Ve bu saygı duyma babından o hareketle bazı isimleri değiştirme babı. Şimdi bir Aleyhisselam bir zat geliyor. Ebu Şüreyh adında sahabeden. Kendi kabilesi arasında, kendi kavmi içinde insanlara anlaşmazlıklarına hükmeden bir zat. Hadiste, hadisin lafızlarından anlaşılan o ki ilim bunu bu şekilde söylüyor. Yani Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle hükmeden bir zat. Yani hakemlik yapıyor insanlar arasında. Bu sebeple de kendisine Ebul Hakem künyesi vermişler, takmışlar. Ebul Hakem diyorlar. Geliyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki yani senin adın nedir? Yani senin çocuğun yok mu başka? Niye Ebul Hakem diyorlar sana? Var diyor. Onların adları diyor Şureyh, Müslim ve Abdullah O zaman diyor sen diyor Ebu Şureyh Ebu'l-Hakem değilsin çünkü hakem kelimesi Allah-u yani isimlerinden bir isim Evet insan da bu isimle isimlenebilir Bunda bir sakınca yok yani Allah-u Teala'nın isimleriyle isimlenebilecek bazı isimler var Allah-u Teala'nın isimleriyle isimlenemeyecek bazı başka isimler var Mesela Allah ismiyle isimlenemeyiz Değil mi? Rahman ismiyle isimlenemez Çünkü bu içerdiği mana bakımından, mana gözetildiği zaman sadece Allah'a has, Allah'a ait bir isim olduğunu anlaşılabiliyor. Ama Aziz, Kadir bu isimler kulun, kulların da isimleneceği bir, bir isimlerdir. Ne demek Aziz? Yani izzetli olan. insanlar ne vardır? İnsanda izzet vardır değil mi? İnsanda kudret bir güç vardır. Bu isimlerle bir kimse bizzat ne isimlere İsimlenebilir. Hakem de o şekilde. Yani sen hakem olabilirsin. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada bu sahabenin böyle hüküm vermesinden dolayı kendisine bu isim verilmesini hoş karşılamıyor. İlim ehli ihtilaf etmişler yani Nebi aleyhisselatü vesselam bu adamı niye değiştirdi künyesini? Çünkü sahabe arasında bundan başka, bu sahabeden başka hakem ismine sahip başka kişiler de var. Onlara dokunmamış aleyhisselatü Birçok ilim ehli diyor ki Nebi aleyhisselatü vesselam burada yol gösterme adına bunun yani kerahiyet bağından çok hoş olmadığını gösterme adına bunu değiştirdi. Haram olsaydı ne yapardı nebi sallallahu aleyhi ve sellem diğerlerinin hepsinin ismini değiştirirdi. Hadiste şöyle deniyor. "An kana yukna ebel hakem." künye kelimesi arkadaşlar yani nebi aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinden bir sünnettir. Yani her insanın yani bu sünneti hele hele Peygamberin sünnetine değer verdiğini söylüyor. Kişilerin ihya etmesi gerekir. Nebi Aleyhissalatu vesselam çocuğu olsun olmasın kimselere künye künye vermiş. Şimdi bu zat geliyor. Künyesi de ebul hakem Feqala le'n-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakem Peki. Hakem hüküm veren demek. Hakem, hüküm veren demek. Bu kimseyi de ne demişler künye olarak? Ebul Hakem. Hakemin babası. Yani böyle bir lafızda ne var? Kulağa hoş gelmeyen bir şey var. Velev ki o kastedilmese bile. Hüküm verenin babası. Çünkü allah Teala lem yelit, ölem yulet. Değil mi? Ne doğmuştur, ne de? Doğrulmuştur. Doğrulmuştur. Onun çocuğu yoktur, babası da yoktur. Şimdi böyle bir laf söylendiği zaman Ebul Hakem aleyhisselam Allah'ın ismine olan saygıdan dolayı diyor ki o adama inna Allahu vel hakem hüküm veren hakim olan hakem olan kimdir? Allah'tır. Ve ileyhi'l Ve hüküm? onun diyor aittir. ait. Kim olur? Ta قال inna qaumi izahtelfu fi şey'in etuney fehakamtu beynehum. Diyor ki Abu Şuraih benim diyor asiretim anlaşmazlığa düşerse o anlaşmazlığa düştüğü konuda bana gelir. Ben de onlar arasında hüküm verdim. Razı diye ve Her iki grup da benim verdiğim bu hükme ne var? Razı olur. Fakat ma Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar güzel bir şey. Onaylıyor onun yaptığı bu fiili. Yani insanları razı ederek arasında aralarında hüküm vermeyi Nebi Aleyhissalatu vesselam ne güzel bir şey olarak niteliyor. Ve ma leke min el Aleyhisselam ısrarla devam ediyor diyor ki: "Fe ma aleke min al çocuğu var mı?" Diyor ki: "Kale Şurayh ve Müslim ve Abdullah." Kaç tane çocuğu var? <gülüyor> Şurayh, Müslim ve Abdullah. "Qal fe men ekberuhum?" Nebi sallallahu aleyhi ve sellem soruyor: "Kim bu çocukların en büyüğü kim?" Şimdi o sıralamış ama Arapçada o bu sıralama büyükten küçüğe olduğunu ifade eden bir sıralama değil. Buradaki van mücerredül atıf diyor ilim yani. Atfetmiş. Şu, benim oğlum Şüreyh, benim oğlum Müslim ve benim oğlum Abdullah var. Demek yerine çocuklarım Şüreyh. Abdullah ve Müslim. Hebe Aleyhisselatü Vesselam diyor ki en büyük kim? Bunların yaşça büyük olanı hangisidir? O da diyor ki, kult Şüreyh. Şüreyh'dir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kal fe ente Abu Şüreyh. O zaman sen de nesin? Kimsin? Dünyan senin senin künyen de o zaman o halde Ebu şurayı Bu sebeple yani Allah-u Teala'nın bakın en hoşlandığı isimler neler arkadaşlar? En sevdiği isimler Ebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ifade ediyor ya Abdullah Abdurrahman Ubeydullah Bunlar hangi manalara geliyor? Allah'ın kulu, Rahman'ın kulu Değil mi? Allah-u en sevdiği isimler yani Bizler ne yapacağız arkadaşlar? Allah Teala'nın tevhidin kemale erdiğinin vacip olan tevhidin tahkik ettiğinin bir delili olarak Allah Teala'nın isimlerini ne yapacağız? İhtiram edeceğiz, saygı duyacağız. Onun isimleriyle ne yapacağız? Onun isimlerini öğreneceğiz, isimlerini ezberleyeceğiz, isimlerini sayacağız. Allah'ın mesela rahmet sıfatını ifade eden Rahman ismini öğrenip kullara karşı ne olacağız? Merhametli olacağız. Bunların hepsi hani kim Allah Teala'nın 99 tane ismi vardır, kim onları sayarsa da cennet. cennete girer. Hadisindeki saymanın şerhi açıklamasıdır arkadaşlar. Yani saymak öyle bir papağan gibi oturup sadece ezberleyip böyle başlayıp böyle anlamını bilmeden saymak değil. Birçok insan var bugün öyle yapıyor değil mi? Püçücük çocuklar ezberletiyorlar, tamam diyorlar. cennete girdi. <gülüyor> Doğru olan manası ne? Ezberleyeceksin, manasını öğreneceksin. Gereğince de amel edeceksin. Gereğince de amel edeceksin. Evet. Kaçık en konulara değinelim. Allah'ın isim ve sıfatlarına saygı gereği onun sıfatlarını çağrıştıran isim ve künyelerden kaçınmak. Evet. Bunlardan uzak durmak lazım. Bunlardan kaçınmak lazım. Böylesi bir durumun gereği yapılması gereken iş ismin değiştirilmesidir. Yani o isim öyle bir şey varsa ne yapılır? Değiştirilir. Künya için erkek çocuklardan en büyüğünün adını kullanmak uygun olur. Yani o... Kızdan olursa. Yani yok çocuklardan, erkeklerden. Yani hangisi ise evine. Mesela iki tane çocuğun var. Büyük olan kız, küçük olan erkek. Nedir? Erkekler künyelenmen daha evladır, yok. daha doğrudur. Evet. Böylece üç tane bab almış oluyoruz. Önümüzdeki hafta tek kaldığımız bu baştan e, devam edeceğiz. konuyla alakalı soru olan arkadaşlar varsa bizlere sorabilir. Subhanekallahumme <gülüyor> ve la ilaha illallah ve esteğfirullah.